biz her cuma günü kardeşlerimizle oturarak ashabın anlayışına uygun Kur'an ve Sahih Sünnet'e göre İslam fıkhını görüyoruz. Ve biliyorsunuz genelde alimler fıkha anlatırken ilk olarak başta taharetten başlıyorlar. Taharetten sonra ondan sonra işte hayız, şubu falan filan derken biz taharet babından başlayarak şu anda namaz bölümüne yetiştik. Namaz bölümü bir birkaç kısmını anlattık biz tabi. Ve bu namaz bölümü e, gerçekten çok geniştir. Biz inşallah gücümüz nispetinden elimiz geldiği kadar bu namazın e, namazın her yönüne değineceğiz. Namazın geçmiş insanlara farz olduğu gibi işte bu ümmete de farz olduğu. Ondan sonra işte e, namazın terki küfür müdür değil midir? Namazı cemaatle camilerde kılmak vacib mi sünnet midir? farzik kifaye midir? şartları, rükülleri vacibleri falan sünnetleri, bütün bunlara değineceğiz inşallah. <gülüyor> Diyor ki El mebhedül hadi aşar hekmus salah Ey salatın, namazın hükmü. Ha burada tabi alimler biliyorsunuz geçmiş ümmetler üzerinde farz kılındığı gibi bu ümmet üzerinde de farz kılındı. Ve Allah Celle Celaluhu beş vakit namazı bu ümmet üzerinde yeryüzünde Cebrail Aleyhisselatü Vesselam inip de Aleyhisselatü farz kılmış değildir. Allah Celle Celaluhu bu ibadetin önemlini ortaya koymak için Aleyhisselatü Vesselam'ın yaraca çağırdıktan sonra bunu yedinci kattan sonra Allah Celle Celaluhu bu ümmet üzerinde farz kıldı. Ve tabi ki bu, far, bu namazı ilk kıldığı zaman, isfak kıldığı zaman 50 vakit idi. Tabii zamanla Musa ve Vesselam'la şey yaparak görüşerek en son 5'e indirdi. Ve bu namazı şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine göre ihlas olmakla beraber tamam mı? Doğru kılınan namaz Allah katında onun amel defterinde 50 vakit namaz sıvabı veriyor. Amelde ise 5 vakit namaz. Amelde 5 tamam mı? Mizanda 50 vakit namazı alıyor. Ve burada diyor ki, yani namaz bil ittifak, Kur'an'da, sünnette ve İslam ümmet, ümmetinin icmaıyla beş vakit namaz bu ümmet üzerinde vaciptir. Veyahut da vacip kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'den Allah Celle Celaluhu Beyne suresinin beşinci ayetinde diyor ki, وَمَا umiru illa لِيَعْبُدُ lehuddina hünefâ ve yuqimus Bu ayetten bizi ilgilendiren şey nedir? Ve yuqimus Ey Allah Celle Celaluhu bu insanlara ey müminlere bu namaz kılmayı kesin kez emretmiştir. Ve yuqimus burada ey namazı dosdoğru kılmak ve namazı dosdoğru kılmak alimlerimiz demişler ki ey şartlarına göre rükünlerine göre, vaciplerine göre bazı alimler sünneti zikretmemiş, bazı alimler demişler ki sünnetlerine göre. Çünkü niçin bazı alimler sünneti zikretmemişler? Çünkü sünneti terk etmek namazı fesada uğratmaz veyahut da bozmaz. Ama şartı, rükünü, vacibi bunları şartı bilerek veyahut da bilmeyerek terk etmek o namaz fasittir. Bilerek veyahut da bilmeyerek. Rükün güne o şekilde. Vacip ise bilerek terk etmek namazı fesada uğrar, bilmeyerek fesada uğramaz. Eğer namaz esnasında ise o vacibi sehven terk ettiyse namaz bittikten sonra sehv secde yapar. Dolayısıyla burada kelime-i şehadetten sonra ileride geleceği gibi Allah Celle Celaluhu kelime-i şehadetten sonra ilk kıldığı farz namaz farzıdır. Bunyal İslamu ala hamsi. Birincisi İslam diyor beş temel veyahut da beş esas üzerine bina edilecek. <gülüyor> Ve biliyorsunuz beşeri bakış açısından her esas olan şey üzerine ne bina ediliyor? Ondan sonraki şeyler bina ediliyor. Örneğin bir binanın temeli atıldıktan sonra bu bir temel olup ondan sonra demek ki bu temelin üzerine birçok şey ne yapılacak? Bina edilecek artık bir katmı, iki katmı, üç kat Dolayısıyla kelime şahadetten şehadetten sonra namaz da İslam ümmetinin üzerinde kılınmış ikinci bir rükündür. Namaz rükündür Ve namaz, namazı terk etmek Allah katında en büyük günahtır, en büyük cüründür. Bazı alimler demişler ki terki küfürdür. Ey dinden çıkar. Dolayısıyla dinden çıkar diyen alimler ve özellikle Ahmed bin Hemer ve onun çizgisinde olan alimler bu görüşteler. Yani dinden çıkıyorsa bu kişi, bu kişi öldüğü zaman yıkanmaz, namazı kılınmaz, Müslümanların mezarına gömülmez, affedersiniz onların görüşüne göre leş gibi sahraya atılır. Ve bu alimlere göre namazın terki nedir? i'tikadidir. E namazın terki i'tikaden dinden çıkar Hı. Müslüman değildir tek kelimeyle. Ve Ahmed bin Hembel'in görüşüne göre bu kişi davete çağrıldıktan sonra isticabe etmese, yani namaz kılmazsa ona göre küfren öldürülür. Küfren öldürülür. E dinden döndüğünden dolayı öldürüyorlar i̇mam Şafii ve i̇mam Malik'in Malik görüşüne göre rahim Allah, namazın terki etikaden küfür değildir, amelen küfürdür. Ey dinden çıkmaz ancak amelen küfür olarak görüyor. Ve onun için alimler diyorlar ki küfür iki kısımdır ve da iki çeşittir. Etikadi küfür ameli küfür. Tıpkı şirkin iki kısım olduğu gibi büyük şir ve küçük şirk. Nifak dine o şekilde etikadi nifak ve emeli nifak. Etikadi nifak ey kalben inanmayıp zahiren Müslümanların aralarında yaşadığı için ve bu Müslümanların olduğu yerlerden faydalanması için zahiren Müslüman gözüküyor. Zayıf olduğundan dolayı. Ama güçlü olduğu zaman hiçbir zaman Müslümanlardan korkmaksızın küfrünü alenen izhar ediyor. Tıpkı bizim Türkiye'mizde geçmişte, Nusayrilerin zayıf oldukları dönemde, biz Nusayriyiz veyahut da onların dilleriyle biz Aleviyiz demiyorlar Ama şu anda açık açık, ben Aleviyim diye bağıra bağıra veyahut da basa basa ne yapıyor söylüyor. Niçin? Çünkü şu anda işte, bu son zamanın işte siyasetine göre Efendim dün hürriyeti olmadığı halde <gülüyor> tamam mı insanlık hürriyetini iddia ederek Ey kişi istediği dini edinebilir istediği şekilde haykırabilir bolsına ve Yahuttta da felsefesine dayanarak ne yapıyor herkese Hürriyet vermiş ve herkes istediği şekilde dini ne yapıyor haykırabilir <gülüyor> Dolayısıyla burada İmam Şafii Rahim Allah diyor ki Namazın terki bizim yanımızda büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı müddetçe dinden çıkmaz. Ancak ancak amelen bu namazı terk ettiğinden dolayı bu ameli küfürdür, etikadi küfür değildir. Dolayısıyla biz bu adamı tövbeye çağırdıktan sonra tövbe etmezse biz bu kişiyi küfren öldürmüyoruz. Fuskan öldürüyoruz. Ey hadden. Yani İmam Şafii'nin mezhebine göre bu namaz namazı terk edip namaza çağrıldığı zaman ey kadı ona bak namaz kıl yoksa öldürüleceksin. Diyor ki ben namaz kılmıyorum. Peki inkar mı ediyorsun? Hayır diyor ben inkar etmiyorum. Namazın hak olduğuna dair inanıyorum. Diyor. Farzdır, beş vakittir, şöyledir böyle. Peki niçin kılmıyorsun? Kılmıyorum. Bu adam bu adam i̇mam Şafii'nin yanında zahiren yetiraf ettiği için insanların da kalbe hakim olmadığı için kalbe ancak Allah Celle Celaluhu hakim olduğu için zahiren ne yapıyorlar? Hüküm vererek bu kişi itikaden kafir olduğundan dolayı değil hadden biz bunu ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. i̇mam Abu Hanife Rahimallah Allah ve bazı şafiilerin alimlerinden bazıları Abu Hanife'yi bu konuda bu meseleyi paylaştırıyor. Ey, namaz kılmayan kişi Abu Hanife'nin mezhebine göre rahim Allah, etikaden küfür olmadığı gibi de küfür değildir. Tamam mı? Ve diyor ki bu kişi nedir? Büyük kişi diyor ki büyük günahkardır. Ve bu büyük tarikus sala olan, büyük günahkar olan kişi Küfüren öldürülmediği gibi hadden de öldürülmez. Ne yapılır bu? Bu kişi hapsedilir. Hapsedilir. Namaz kılmadığı müddetçe hapiste kalır. Ve hapis hapisteyken her namaz vakti geldiği zaman kadı onu namaza davet ediyor. Ey töbeye. Ve diyor ki ben kılmıyorum. Kadı ne yapıyor burada? Cellada kaç kırbaç vurulması gerektiyse o kadı tarafından o cellat o kişiye o kadar kırbaç veriyor, vuruyor. Ve dikkat ediyorsanız biz Türkler olarak Söyü Arabistan'da yaşadığımız için genelde burada sağda solda gezen mutavu'a dedikleri veyahut da heyet dedikleri hadi namaza gidiniz falan gibisi veyahut da İnsan, Müslümanlar namaz kılarken bunlar namaz kılmadıklarını gördükleri zaman alıyorlar heyete götürüyorlar. Ve onları hapse atıyorlar. Onlarla tahkik yapıyorlar. Niçin namaz kılmıyorsunuz gibisi. Ve biz Türkler veyahut Türkler içerisinde bazı Müslüman Türklerimiz Söğriye Arabistan'da hep bunları eleştiriyor. Bunlar işte efendim namaz kılmayanı hapsediyorlar ondan sonra tahkik yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar, şöyle ediyorlar. Halbuki onların mezhebi biliyorsunuz biz Türkler olarak genelde hangi mezhebi benimsiyoruz? Abu Hanife'nin mezhebini. Genel ama bir kısmı mesela güney, doğu, güneydoğuda şafi olan insanlar da var. Hanbeli ise çok az belki belki milyonlar içerisinde belki bir kişi veya iki kişi çıkar. Hanbeli Mesele'nin varlığı Türkiye'de çok azdır. Ama Şafi'ler ve Hanefi'ler, Hanefiler daha çoğun noktadır. Bu Hanefi'nin meseline dikkat ediyorsanız namaz kılmayan bir kişi bir kişinin yeryüzünde dolaşıp da çalışıp yemek yemesi kesinlikle bunlarda ne yapıyor? Mahrum kalıyor. Namaz kılmayan bir kişi diyor işte bu, ceza, bu cezayla karşı karşıya gelir. Ve burada İmanübün Teymi'ye Allah diyor ki bir kişi namazı terk ederse ve kadı tarafından veyahut ölül emir tarafından yakalandıktan sonra ona deseler ki bak namaz kıl veyahut da bu kılıçla boynun kesilecek. Diyor ki benim boynumu kesin ama ben yine namaz kılmıyorum. Neden kılmıyorsun? ben kılmıyorum. Peki inkar mı ediyorsun? İnkar etmiyorum abi ben kılmıyorum. İbn-i Teymiye burada Ahmet bin Hembele burada uygun bir görüşte kalıyor. Diyor ki İbn-i Teymiye Rahimallah bu adam nasıl olur da nihakan bile olsa ölmemesi için hiç olmazsa onların yanında bir farz namazı kılıp böylece hem baş kesmekten hem de bu hapisten çıkmaktan kurtulacak. O zaman bu adam diyor kılıcın boynu üzerine parladığını gördüğü halde ve öldürüleceğine dahi tehdit etmelerine rağmen buna rağmen diyor ki öldürün ölürüm ben yine namaz kılmıyorum derse o kişi diyor benim yanımda itikaden kafirdir. Ama dışarıda bu imtihanla karşı karşıya gelmeyip de dışarıda ben namazı kılmıyorum diyen kişilere İbn-i Teymi tekfir etmiyor. Ama Ahmet bin Hembel tekfir ediyor diyor ki bu kişi ile tahkik edilmeden hüccet oluşturulmadan meseleyi bu namazın detaylı bir şekilde delillerle ona açıklanmadan biz ona kafir hükmünü vermeyiz. Çünkü bu adam 1-2-3-4-5 tane mesela nedeni olabilir. Dolayısıyla biz bunu alalım, tahkik edelim ondan sonra. <gülüyor> burada hem beyler kendi aralarında ihtilafa düşmüşler. Ahmed bin Hanbel'in cumhuruna göre, Ey Ahmet bin Hanbel'in mezhebin cumhuruna göre, namazın terki küfür değildir. Yani diyelim ki, Ahmet bin Hanbel'in alimleri 100 kişi ise, 75 kişi demişler ki kafir değildir, 25 kişi demiş ki kafirdir. Yine bu alimlerin içerisinde, bazı alimler demişler ki, bir vakit namazı terk etmek küfürdür, dinden çıkar. Bazı alimler demişler ki bir namazı, iki namazı veya arada bir, arada bir namaz kılmıyorsa bu kişi kafir olmaz demişler. Ve Ebun Baz rahimeullah bu gibi alimlerden birisi ve bunun çizgisinde olan bazı ilim talebeleri. Örneğin diyor, saati 8'e ayarlıyorsa veya yahut da 7'ye ayarlıyorsa sabahleyin ya gece yattığı zaman saati 7'ye ayarlıyorsa demek ki bu adamın aklında fikrinde fecir namazına kalkmak yoktur. Çünkü fecir namazı artık mevsime göre değişiyor. Bazen ya 3.5'ta oluyor veya yahut da 4.5'ta yahut da 5'te oluyor. Ha bu adam 7'ye ayarladıysa o zaman fecil namazını hiç hesaba almıyor. O zaman bu kişi amden, kasden bilerek namazı terk ediyor. O zaman bu namazı bilerek amden terk ettiğinden dolayı ne kadar dese ki ben inkar etmiyorum derse bu kişi diyor benim yanımda kafirdir dinden çıkar. Tamam mı? Üzerinde hüccet oluşturulursa öldürülür. Ebin bazim görüşü. Bunun öğrenci bizzat ebn Bazın öğrencisi Ebn-i Üthemin rahimahullah. biliyorsunuz ki Söyde Arabistan'da en büyük alimlerden, yani şimdiki bu zamanımızda ebn Baz, ondan sonra Ebn-i ondan sonra Ebn-i Cibril geliyor. Ve Ebn-i Üthemin Bazın öğrencilerinden birisidir. Ebn-i Üthemin Bazın öğrencilerinden birisidir. Ebn-i diyor ki hayır. Biz bir kişi bazen namaz kılıp bazen namazı terk ederse biz onu etikaden tekfir etmiyoruz. Dolayısıyla bunun küfrü etikadi küfür değil ameli küfürdür. Ebn-i diyor ki hayır diyor. Bir tek namazı bile örneğin bir kişi diyor televizyonun önünde oturuyor. İkindi namazı vakti geldi ve o an için bir maç oynuyor. Adam bilerek namazdan vazgeçiyor ama maçtan vazgeçmiyor. <gülüyor> ve bu namazı geçiriyor. Bu namazı bu namazı maçtan dolayı bilerek kaçırdığından dolayı veyahut da kılmadığından dolayı o kişi benim yanımda kafildir diyor. Ve dikkat ediyorsanız burada hembelilerin cumhuru çoğunluğu yetikaden küfür değildir. Amelen küfürdür. Onun öğrencisi diyor ki bazen kılan bazen kılmayan tekbir etmiyoruz. Ebün Berdrahim ve <gülüyor> Allah diyor ki bir tek vakti terk ederse kafir oluyor. Ve Muhammed bin Abdülvehab rahimehullah biliyorsunuz şu anda Türkiye'de ve daha başka ülkelerde selefiyim diyen ve o selefelere selefilere vahabidirler diye ne yapıyorlar? Adlandırıyorlar. Ey her selefi olan kişiye vahabi diyorlar. Hatta bazı kitaplarda okudum İbn Teymiyye ve İbnü'l-Kayyim diyorlar ki nedir? diyorlar ki vahabidirler. Halbuki İbn-i Taymiye ve i̇bn Kayyim el Ahmed, Muhammed bin Abdülvahhab'tan belki 300-400 sene önce yaşamışlar. Ama Selefi ise yani Selefi ise bu kişi vahabidir. Ve bu vahabidir. ve Yahutta da Muhammed bin Abdülvahhabi bu kelimelerle nebz ederken Muhammed bin Abdülvahhab namazın terkini küfür görmüyor. Acayip bir şey değil mi? Muhammed bin Abdülvehab diyor ki ben cumhurun yanındayım. Eğer cumhur namazın terkinden dolayı tekfir etmiyor olursa, ben de aynen onlar gibi tekfir etmiyorum. Büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe ben de cumhurla beraber. Buna rağmen Muhammed bin Abdülvehabi maalesef işledi onu tekfircidir diye adlandırıyorlar ve her selefim diyen bir kişiyi bu kelimeyi ona diyorlar Ey yapıştırıyorlar. O zaman demek ki namaz çok önemli bir önemli bir rükündür. Ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki kelime şahadetten sonra ikinci rükün namaz olduğu için ve Allah Celle Celaluhu bu ayetlerde ve Aleyhisselatü Vesselam'da bu hadislerde ve İslam ümmetinin alimleri de bu ayet ve hadislerin nezaretinde ittifakı oluşturmuşlarsa o zaman bu namazı terk eden insan Allah katında en mücrim kişi sayılır. Yani Allah katında en şerli insandır. Her ne kadar dinden çıkmıyorsa da Allah katında en hayırsız kişidir diyor en hayırsız kişidir. Ve biliyorsunuz Elbani rahimallah ile buradaki alimler arasında bu namazdan dolayı birçok tartışmalar oluşturuldu. Ve bazı nedenlerden dolayı Elbani en sonunda buradan Ürdün'e nefidildi. Çünkü Süriye'de de gidemiyordu Ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki namazın terki itikadi değil amelen küfürdür. Amelen küfürdür. Ve alimler genelde tarikus sala olan kişiye ne diyorlar? Fasık diyorlar. Fasık demek, ey haktan ayrılan kişi demektir. Tamam mı? Doğru yoldan ayrılıp batıl yola gitmesi demektir. Öbür tarafta Nisa Suresinin 103. ayetinde Allah Celle diyor ki: Inna salate kana't ala al-mu'minin kitaben muquten. Şüphesiz ki, muhakkak ki namaz, tamam mı? Müminler üzerinde belli vakitlerde farz kılınmıştır. Belli vakitlerde farz kılınmıştır. Örneğin bir kişi fecir namazını güneş çıktıktan sonra kılarsa vaktinden kılmadığından dolayı eğer bilerek terk ettiyse kalkıp da namaz kılarsa bile onun namazı geçerli değildir. Çünkü bilerek terk etti. Ama hadeti devamlı namaza kalkmaktır. Ama bir gün geldi yorgunluktan şuradan buradan derken uykuya kaldı. Uyandığı an o uyandığı an vakit o zaman o namazın vaktidir. Uyandığı an hemen ilk yapacağı şey abdestini alıp namaz kılmasıdır. Abdestini alıp namaz kıldığı zaman o zaman bu namazı vaktinde kıldığı gibi <gülüyor> sıvabını alır. Ama bilerek ve birçok Müslüman maalesef bilerek namazı saati iş vaktine ayarlayarak kahvaltısını yapar. Ondan sonra kalkar safeci namazını kaza eder. Bunu bilerek yapıyor. Alimler bir ittifak diyorlar ki bu namaz geçerli değildir. Ve geçerli olmadığına dair İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki Ali aleyhissatü vesselam "Men amile amelen her kim bir amel yapar yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse, dinimize uygun değilse o amel merdüttür peki bu adam ne yaptı ki burada ameli merdüttür, adam abdest alıyor inanıyor, abdest alıyor namaz kılıyor ve yine de merdüttür, niçin? çünkü vaktinde kılmadı bilerek vaktini geçirdi öğlen namazını Örneğin 12'de oluyorsa kalkıp da 11'de ölen namazını kılıyorsa yine abdest var. inanç abdest. Ondan sonra namaz. Yine bu namaz nedir? Bu namaz batıldır. Söyledik, değindik. Herhalde sen dinlemiyorsun. Tayyip. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Ölen namazını 11 kıldığı için, 11 onun vakti değildir. Yani bak, dikkat ediniz, fecir namazı güneş çıktıktan sonra bilerek güneşi çıkarıp güneş çıktıktan sonra namaz kıldığı gibi nasıl orada batıl ise namaz namazın vaktinden önce de namazı kılarsa yine namaz batılır. Onun için hani ne diyorlar ki, ister fecir namazından sonra şey güneş çıktıktan sonra, ister Vakten, onun vaktinden önce örneğin fecir namazı dörtte oluyorsa, üç buçukta fecir namazını kılarsa yine batılıdır. Ve batıl olduğuna dair da hadis. Bazı alimler demişler ki ve özellikle henefilerden, şafiilerden demişler ki bazı alimler ama bu son mutekhalin alimleri, son alimler, son devrin alimleri. Yani imamlar öyle değil. Bu görüşte değiller. Ama onlara mensup olan bazı alimler demişler ki, kişi namazı ister bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun, ne yapacak? Kaza etmesi üzerinde vaciptir. Ve dikkat ediyorsanız Henefi mezhebine mensup olan insanlar, diyelim ki 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene hayatında namaz kılmamış, 50 sene sonra imana gelmiş, artık ne gibi şeyler vesile olmuşsa artık o ayrı tamam mı namaz kıllığı 50 sene boyu diyorlar ki 50 sene boyu namazını eda edecek yani kaza edeceksin gerçekten bu büyük ağır bir yüktür yani adam 50 sene boyu yani 50 sene nin namazı kılacak gerçekten bu insanların kaldıramayacağı şeylerle yükleme dolu değildir yani onun kaldıramayacağı bir yüktür ama diyorlar ki bu onun cezasıdır diyorlar. Ve artı diyorlar ki geçmiş namazların fazlarını kılması gerektiği gibi sünnetlerini de kılması gerekiyor diyorlar. Çünkü onlar sünnete çok önem veriyorlar. Ve dikkat ediyorsanız cahil, henefi mezhebine mensup olan cahil insanlar camiye gittiği zaman imam fecir namazını veya da öğlen namazını kılıyor. Özellikle fecir namazını kılıyor, birinci lekatı bitiriyor, hala bu adam evet. beyefendi sünnetle meşgul oluyor. Adam girmiş camiye, imam demiş ki Allahu Akbar feci namazını niyet etti. Bu adam da camiye girdi, Allah Akbar sünnete niyet ediyor. Ondan sonra uzatıyor. Bak, imam birinci lekatı bitirdi, ikinci lekatla da hala herif sünneti kılıyor. Ve biliyorsunuz bir ittifak Kâmet geldikten sonra namaz <gülüyor> kılmak kesinlikle caiz değil. Herhangi bir sünnetle meşgul olmak caiz değil. Ama onlar imamlarından veya hocalarından, imamlarından derken ben Abu Hanife'yi ve o çizgide olan alimleri kastetmiyorum. Yani o cami imamı. <gülüyor> hocalarından, annelerinden, babalarından böyle gördükleri için diyor ki biz sünneti kılmadan farzı kılmayız. Çünkü sünnete o kadar önem vermişler. Tabii ki bu kadar önem vermek de tamam mı? Gerçekten yersizdir. Sünneti zamanında yer vereceksin. O zaman madem ki sen bu kadar sünneti yerine getirmekle haris isen, dikkatli isen erken gel ve erken sünnetini kul. Tamam mı? Her şeyi zamanında kalacaksın. Ve her şeyi yerinde okuyacaksın. Fatihan yerine tahiyyeti okuyamazsın. Tahiyyetin yerine Fatiha'yı okuyamazsın. Namaz kalktıktan sonra namazına farza yetişeceksin. Namaz bittikten sonra kalk namazı, sünneti Vaktinde kaza et. Bir şey olmaz. Onun için burada demişler ki hem farzı kılacak hem de sünneti kılacak. İmam Şafii Rahimeullah demiş ki farz namazı kaza edilecek ancak sünnetler kesinlikle kaza edilmeyeceği gibi bu kaza olan namazlarını bittirmediği müddetçe hiçbir hayırlı amel ile meşgul olmayacak. Değil ki televizyona bakmak, gazete okumak, maç seyretmek. Kur'an okumayacaksın diyor. Eğer mesela 5 senelik kazan varsa bu 5 sene içerisinde Kur'an okumayacaksın. Dikkat ediniz. Kur'anla meşgul olmayacak, ilimle meşgul olmayacak. Çünkü bunlar hepsi nafiledir. Namaz ise borçtur, farzdır ve bu senin boynun borcudur. Ölmeden önce diyor ki bunu bunu eda etmeye çalışman gerekiyor. Onun için bu İmam Şafii'nin mezhebine göre Kaza namazları olan bir kişi kaza etmekle mükelleftir ve mükellef olduğu gibi ve olmakla beraber hiçbir hayırlı amelle ne yapmayacak uğraşmayacak. Ancak zaruri olan vakitler yemek esnasında çünkü Allah'a ibadet edecek çoluk çocuğu rızkını kazanacak bu şey için ne yapacak? Yemek için vakit verecek tamam mı? İş çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için iş saatleri var. Bu iş saatleri bunun dışındadır. Ey zaruri şeylerin dışındaki diğer bütün vaktini neyle verecek? Kaza, namaz kazasına verecek. Uyku saatleri yine hariç. Bu halimler biliyorsunuz bu çağdaş bu zaman içerisinde bu şeyle mutahassıs olan insanlar diyorlar ki insan en azında 8 saat yapması gerekiyor. Bazıları diyorlar ki 4 saat. Ve İslam fukahası diyorlar ki bir kişi dört saat yatarsa yeterince uykusunu almış olur. O zaman bu dört saatin dışındaki diğer vakitlerini <gülüyor> neye vermesi gerekiyor? <gülüyor> Namazı, kaza namazını eda etmeye vermesini <gülüyor> gerekiyor. Ahmet bin Hembel ve bu gide olan alimler, zaten Ahmed bin Hembel'e göre, bizzat Ahmed bin Hembel'e göre, kişi namazını terk ettiyse dinden döndüğü için namazı kıldığı an tekrar dine döndüğü için geçmiş namazları kılmayacak. Çünkü daha önceden kafirdi. Çünkü Müslüman oldu. Veyahut da Müslümandı dininden döndü. Kafir oldu. Tekrar Müslüman oldu. O zaman bu vakit içerisinde geçirmiş olduğu namazlar kafir olduğundan dolayı bunları ne yapmayacak? Kılmayacak. Çünkü yeni İslam'a girdi. Selef alimlerin bazı selef alimlerin görüşüne göre ve İmam Elbani bu alimlerin içerisinden bir kişi ve hadis uleması tamam mı? Diyorlar ki geçmiş namazları kesinlikle kaza etmeyecek. İster bir sene olsun, ister iki sene olsun, ister üç sene olsun. Niçin? Çünkü bunları bilerek terk etmiş. Adam bilerek namaz kılmıyor. Hamden namaz kılmıyor. Kasden namaz kılmıyor. Bu adam kasden namaz kılmıyorsa Bilerek namaz kılmıyorsa, ondan sonra 10 on sene sonra gelmiş namaz kılmak istiyor, tamam mı? Bu adam bu namazları kılsa bile onun sevaplarını almaz ve onun onun borcundan da inmez. Peki ne yapması gerekiyor? Çok nafile namaz yapacak, kılacak. Çok hayırlı şeyler yapacak. Oruç tutacak, da verecek. Allah yolunda cihad edecek. Ne yani ne kadar hayırlı amel varsa bu hayırlı amelleri yapacak. Çünkü Allah celle celaluhu öbür dünyada ins, müslümanın iki tane kefesi var. Veyahut da iki tenek kitabı var. Tamam mı? Bu bir kefede hayırlı amel, ameller diğer kefede de günahlar. O zaman bu kişi hayırlı amel yaparak, tamam mı? Hayırlı amelleri günahlarına daha günahlarından daha çok olduysa o zaman Allah celle celaluhu bu kişiyi ne yapar? Bu kişiyi bu sevaplara dayanarak ne yapıyor? Onu affediyor. Ondan sonra bir vakit namazını kaçırmayacak. Alem, yani en doğru görüş de budur. Ey kişi bilerek terk ettiği satık korda verdiğimiz misal gibi bilerek fecir namazını kılıyor. Güneş çıktıktan sonra kalkıp kılıyor. Namazı batıldır. Ona sayılmıyor. Aynı şekilde bilerek namaz kıldığı bir senelik iki senelik neyse kalkıp da geriye doğru bir sene, iki sene, on sene, yirmi sene, elli sene namaz, namazını ne yapmayacak, boş namazını eda etmeyecek. Ama şimdiden sonra namazına çok dikkat edecek ve elinden geldiği kadar teheccüd namazını kaçırmasın, duha namazını kaçırmasın. Yani ondan sonra e, yani muakkat vakitlerde örneğin fecil namazından öğlene kadar biliyorsunuz bir sekiz rekat duha namazı var. Ondan sonra bu iki vakit arasında istediği kadar mutlak namazı kılabilir. Ey sayısız namaz. Sayı saymadan istediği kadar öğle namazı girinceye kadar istediği kadar namaz kılabilir. Öğle namazından ikindiye kadar yine o şekilde. Öğle namazından ikindiye kadar yine o şekilde istediği kadar ne yapabilir? Yani mutlak namaz kılabilir. Çünkü namazlar iki çeşittir. Bir mutlak namaz var bir de mukayyet namaz. Mutlak namaz ey sayısız nafile namazlar veya da namazdan önce ve namazdan sonraki namazlardır. Buna mukayyet namaz deniliyor. Diğerlerine mutlak namaz deniliyor. <gülüyor> en, azı, en azı ikidir. En çoğu sekizdir. Bazı <gülüyor> alimler diyorlar ki on iki ama İmam Elbani Rahim Allah diyor ki bu sünnette yani e, yeri yoktur sünnette yeri olan şey 2 veya 4 veya 6 veya 8 ve Allahu Teala selam e, Mekke fetihinde 8 rekat namaz kılmış ve onun zevcileri demişler ki bu namaz duha namazıdır. Hem Allah'a şükür namazı hem de duha namazı olarak yerine geçmiş oluyor. Bu 8 rekattan sonra mutlak namaz istediği kadar kılabilir. O zaman bu elli senelik, yirmi senelik, on 10 senelik, bin senelik geride bırakmış olduğu namazlar bilerek terk ettiyse ve hakikaten dinine düşkünse ve bu, bunu telafi etmek istiyorsa, boş vakitlerin boş vakitlerini televizyona vermeyecek, hasta okumaya vermeyecek, eskenbil oynamaya vermeyecek, neye vermeyecek, şuna vermeyecek, buna vermeyecek, bütün vaktini hayırlı amellere verecek. Nerede hayırlı amel varsa hemen kendini orada bulacak. Nerede hayırlı amel olmayıp malayani hamel ise ondan kaçınıp devamlı Allah'a kulluk yapmak için veyahutta amel defterine sevap kazandıracak amellerini yapması yapar. Bilim dersleri şunlar bunlar falan filan. Ondan sonra <coughs> sünnetten ise diyor ki amma ve amma min es-sunnati fe Allah sellem, ali İda Muad bin Cebeli Yemen'e davetçi olarak gönderdi. Ve Muad bin Cebeli göndermek göndermek istediği gönderdiği zaman ona dedi ki ilk önce onlara kelime-i anlatacaksın. Bu kelime-i şahadete isticabe ederlerse ondan sonra namazı emredeceksin. Tamam mı? Namaza da isticabe ederse ondan sonra zekat. Ey zekatı yani nisabı bulan bir kişiye yapacaksın. Malı ordan zekatı oradan alacaksın onların fakirlerine dağıtacaksın. Ondan sonra dedi ki burada namaz <gülüyor> konusunda ve a'limhum ey onlara ehli kitaba. Çünkü biliyorsunuz hemen de o an için genelde hepsi ehli kitaptı. Kimisi Yahudi, kimisi Hristiyan. Onlara de ki ve a'limhum yani kelime-i sonra, i ensara, "Allah iftarda üzerin 5 salvat." "Fi kulli yevmi ve Allah celalü celalihi her gece ve gündüz yani her 24 saat içerisinde Allah Celle Celaluhu onların üzerinde beş vakit namaz farz kılmıştır. Tamam mı? Ennallaha <gülüyor> iftara da aleyhim hamsu salavatin fi kulli yevmin ve leyletin. Bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslümin rivayet ettiği hadistir. Ey bil ittifak bu ve vesselam'ın bizzat sözüdür. Aleyhisselatü vesselam. Dolayısıyla şu hadise çıktığınız zaman, o zaman bir ittifak nedir? Biz bundan önceki derslerimizde bütün Resullerin üzerine namazın farz kıldığını anlatmıştık. Tamam mı? Ey Adem'den ta sona kadar. Bir, diğer bir hadiste ise yine İmam Bukhari ile Müslümün, İmam Müslüm'ün bir ittifak tasfiye ettikleri hadise diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Bu neye İslamu ala 50. İslam 5 temel veya da 5 esas üzerinde bina edilmiş ve dolayısıyla alimlerimiz buna demişler ki rükün hadiste dikkat ediyorsanız demiyor rükün ve bunlar esas oldukları için alimler sonradan ne yapmışlar? Bunu kitap, Bunları kitaplarında demişler ki işte namazın rükünleri namazın şartları. Halbuki hadislerde işte böyle sırasıyla namazın rükünleri, namazın şartları, namazın vacipleri ne yapmamıştır Aleyhisselatü Vesselam? Düzmemiştir. Ama alimler hadislere dayanarak, ayetlere dayanarak ne yapmışlar? Fıkıh kitaplarında demişler ki adlandırmışlar. Namazın rükünleri, namazın vacipleri, namazın sünnetleri, namazın fazları veyahut da şartları. Ve burada dikkat ediyorsanız birincisi nedir? Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu birinci temel. Birinci esas, birinci rükül. Tamam mı? Ey Allah'tan başka hak ilah veyahut hak mağbud olmadığı tamam mı? veyahutta hakkı hakkıyla Allah'tan başkası, başkasına kulluk yapılmayacağı. Ve burada kelime-i şehadet yani biz orada Türkiye'de ne diyoruz? Kelime-i diyoruz. Müalimler kelimen şehadet Ali'sül selamın şahadetin içinden bırakarak bazı alimler demişler ki kelime-i şehadet bazı alimler demişler ki kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid diyen alimler Eyy Ali satt ve selamın Muhammedur Resulullah bunu onu ondan ayırarak bunu ne, yap ne yapıyorlar? Bunu kelime-i tevhidle andırılıyorlar. Andırıyorlar. Ve ma'al esef-i şedid. Ma'al esef-i şedid. esef-i şedid. Eş İmam Abu Hasan el-Eş'arinin ilk akidesi olan insanlar ve Abu Mansur el-Maturidin'in akidesi olan insanlar bu tevhidi tefsir ederken ey la illallah tefsirini yaparken dememişler la ilaha illallah ey la me'bude bi hakkin illallah Demiş ki, demişler ki la rabbe illallah. Halbuki biliyorsunuz Rab kavramı ile ilah kavramı arasında fark var. Tamam mı? Dolayısıyla burada Allah Celle Celalü demiyor ki la rabb ila Allah ve yahut eşhedü en la rabb ila Allah ve eşhedü en Muhammed er resul demiyor. Ne diyor? Eşhedü en la ilaha illa Allah ve yahut şehadatu yahut şehadeti en la ilaha illa Allah. Demiyor şahadeti şahadeti la rabb ila Allah. Dolayısıyla burada Allah kelimesi ilah şeyi buradan müştak oluyor. Ey Allah lafzından müştak oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla ilah alimler demişler ki mağbud. La ilahe burada biliyorsunuz nefi var. İllallah ispat var. Bunu tevhid alimler çok güzel bir şekilde şerh etmişler. Tevhid kitaplarında. La ilahe ey hiçbir hak ilah yoktur. İllallah ancak Allah Celle Celaluhu vardır. Ey onun kulluğu onun ubudiyeti ubudiyet vardır. La ilahe nefi Ey hiçbir ilah. Ve biliyorsunuz ilahlar çoktur. İlahlar çoktur. Onun için tercüme kitaplarına baktığınız zaman dikkat ediyorsanız bu kelime-i tevhidi tercüme edenler genelde Türkçe'de ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. Ve elhamdülillah siz hepiniz öğretmensiniz. Belli bir seviyeniz var. Allah'tan başka ilah yok kelimesi şöyle bir düşünün. Cümlesi, tercümesi doğru mudur? başka ilah yoktur. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur derken o zaman her ve kelle kainat içerisinde olan her şey Allah'la beraber birleştirilerek hak bir ilah olarak kazandırılıyor veyahut da tanıtılıyor. Bu da sapıklığın ta kendisidir. Çünkü ilahlar çoktur. Geçmişte ilahlar çok olduğu gibi zamanımızda da ilahlar çoktur. O zaman İlah, bu ilahların ilahlar, ilahların çoğunluğu içerisinde tamam mı? hepsi ne yapılıyor? hepsi batıl ancak Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyeti, ubudiyeti, itaati nedir? Hak'tır. Onun için Ayme diyorlar ki bu kelime tercüme edildiği zaman mutlak manada parantez açmak gerekiyor. La ilahe illallah ve Ayme diyor ki la ilahe bi hakkin illallah. Ey Allah'tan başka hak mağbud yoktur. Yokta Allah'tan başka mağbudlar çoktur. Onun için biz bunu Müslümanlara anlatmak istediğimiz zaman bu parantezi açmak mecburiyet içerisindeyiz. Veyahut da <gülüyor> Allah'tan başka hak ilah, ey hak mağbud yoktur. Veyahut da Allah'tan başkasını, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir mağbud yoktur. Ancak kim vardır? ancak Allah Celle Celalühu. Onun için ibadetler ve itaatlar mutlak manada Allah'a olması gerekiyor. Ve Ali Satt ve Sema e yapılan itaatlar Allah'a münatırtır. Çünkü diyor ki Ali Satt ve Selam Allah Celle diyor ki: "Men ata'ur resule faqad ata'a Allah." Her kim Resul'e itaat ederse tek kelimeyle direkt man Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın din konusunda emir ve yasakları Allah'ın emir ve yasaklarına binaendir. Aleyhisselatü Vesselam din konusunda kendiliğinden asla konuşmaz. Ama dünya konusunda bazı iştihatlarda bulunmuş ve bu yaptığı iştihatların doğru olmadığı ashabı tarafından ortaya çıkardıktan sonra demiş ki o zaman siz dünya konusunda nasıl biliyorsanız o şekilde. Ama din konusunda size bir şey anlattığım zaman o zaman ne yapacaksınız? benim dediğime tabi olacaksınız. Çünkü ben din konusunda Allah'tan başka veyahut Allah'ın emir ve yasaklarından başka hiçbir şey konuşmuyor. Evet. Konu bitiyor mu? Hayır. Konu bittiğinden dolayı burada konumuza son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse bu konuya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Allah'ın Alem بسل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك شهدا إلى هلا أستغفرك واتوب إلي